94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Selahattin Çolak var. Timuçin Oral bugün burada değil e, ama önümüzdeki haftalarda tekrar gelecek. Bugün şehir dışında. E, Twitter hesabımızı hatırlatayım. Evet sanat uzun. Podcastımız var biliyorsunuz Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasından programlardan girerek bulabiliyorsunuz. Timuçin Oral bugün yok ama bugün bir konuğumuz var. Drift by the window I'm a fool to want you Evet Demiçin Oral burada yok ama bugün konuğumuz var. Altı Güzellere burada anladığınız üzere anonsta. Vallahi evet merhaba çok <gülüyor> tiyatral bir giriş oldu ki, Merhaba. ya da radyo tiyatrosu değil. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel bir iltifat olarak alıyorum. Çok hoşuma gitti bu dediğin. Tiyatral ve radyo tiyatrosu olur inşallah. Çok güzel oldu. Hoş geldin diyorum. Ee, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl adlı mottosu olan programın tanıyorsunuz. Altı Güzellere, Güven Güzellere ve Mahir Ilgaz yapıyorlar her pazar saat 21'de. Açık Radyo'da Şimdi size hemen bir Bob Dylan çalayım e, O da olabilir sonuçta Blues <gülüyor> o da, programındayız O da, olur, o da, o da olabilir evet. e, Altı Güzellere Güven Güzelleri ile birlikte Leonard Cohen Üzerine de 99 program yaptılar 2012 Kasım 2012 ile Mart 2014 tarihleri arasında Çatlaktan Sızan Işık Dünden Yarına Leonard Cohen şarkılarıydı Hatta şöyle başlıyordu 94.9 frekansından yayın yapan açık radyoda şair, romancı, şarkı yazarı ve yorumcusu Leonard Cohen'in böyle devam ediyordu. Hep aynı cümleyi söyleyerek başlamanın acaba sıkıntı yaratıp yaratmadığını düşünüyorum dinleyicilerde ama sanki böyle ayağımı... Aynı zemine basarak başlıyormuşum gibi Bence de bu bana anons, hoş bir his veriyor. Evet, bu jingli gibi bir şeydi ve onu duyunca tamam her şey yolunda diye hissediyordum <gülüyor> ben de dinleyiciyken o zamanlar. Ee, tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi blues'tan bahsedeceğiz bugün. Ee, onun için sen buradasın. Normal bizim program formatlarımız gibi çok konuşmalı bir tek şarkılı olmayacak blues olduğu için bu bu konuya özel daha çok şarkı çalmayı hedefliyoruz. Parça çalmayı hedefliyoruz. Ee, benim blues'la seni ilişkilendirdiğim ilk sene de sanıyorum 2015 miydi? Siz Varol Ünal ile birlikte San James Infirmary programı yaptınız bir tane ve bir sefer sırf San James Infirmary şarkı parçaları çaldınız icraları. Evet. Hayatta yarım bıraktığımız iyi şeylerden sadece bir tanesi o da çünkü aslında daha pek çok sen James Informer'ı yorumu var. Ee, nereden baksan bir dört beş saat daha kaldırır bunu ama oraya kadar gidemedik. Galiba ya bir tane yaptık ya iki tane yapabildik. İki miydi? Ben ikinciyi kaçırmış olabilirim o zaman. <gülüyor> Belki virgül koyduk diyelim. Yarım kaldı demeyelim. Gerisi gelir mi? Gelir gelir. Mutlaka ki yapacağız devamlı. Ne güzel. Öbür bir bağlantı da blues parçalarında Wake up this morning, blues it on my face diye bir parçadan bahsetmiştim sana da. E, sen de dedin ki bana ne demiştin <gülüyor> <gülüyor> bu parçaların? Nedense bu blues müzik yazarlarının aklı başına sabahları kalkınca mı geliyor acaba? <gülüyor> Tabii oradan insan bir sürü farklı şey düşünebilir. Acaba akşam bunlar ne içip de yatıyor da... Sabah olunca dünyanın fenalıkları gözlerine görünüyor diye insan onu da düşünüyor. Ama ilginç bir şekilde e, çok fazla sayıda e, blues şarkısı I woke up this morning. Yani bu sabah uyandım ve işte ya sevgilim karım gitmişti ya işte dünya ne fenaydı vesaire. Böyle hep bir kötü olayların girişini bu sabah uyandım. ...la yapmayı nedense seviyorlar gibi. Yani böyle bir kalıp olduğunu düşünebiliriz. Aslında programda çalacağımız şarkılardan bir tanesi de... ...Woke Up This Morning, bu sabah uyandım. Eh, ismiyle müsemma. E, hemen bir parça çalalım mı? Zaten e, birkaç bir şey çalacağız. Daha sonra mı başlayalım çalmaya? Yo, çalalım. İstersen de bahsini etmişken bu parçayı çalalım. Tamam. E, Lightning Hopkins'in... 1973 yılında kaydettiği nefis bir parça Woke up this morning. This morning I woke up. Woke up I woke up this morning. Yeah. Yes, poor lightning shows, please. Whoa, I woke up this morning. Yes, poor lightning shows. Please. Somebody call it. That was my little girl calling me. She called kind of lonesome cheesy. See the lightning, old oh lightning, darling. Do you know something keeps on worrying me? Oh, Lord, have mercy. Yeah, something keeps on worrying me. And I broke down And I cried a little while I said Kayitın Hopkins'ten geldi 1973 yılından. woke up this morning. Evet, çok e, güzeldi. Gerçekten dediğimiz şeyi söyledi. I woke up this morning. Neler dedi burada? Sabah bir de uyandım ki sevgilim gitmiş. Sevgilim gitmiş. Evet. E, uykusu çok derin olmalı. Sonunda kendisini. da. Çok kötü hissediyorum. Evet, çok kötü hissediyorum. O kadar kötü hissediyorum ki artık ağlamak istiyorum diye bitti. E, bu blues parçalarının çoğu gerçekten böyle başlıyor ve kalktıklarında kötü hissediyorlar kendilerini. Ama her zaman bir sebep olmayabiliyor. Daima sevgili gitmeyebiliyor. Ben de sanat uzun, ilham sonsuz tarzında buraya bir giriş yaparsam, oraya bir konuşma sokarsam Timuçin'e de danıştım. O da şunu söyledi. E, Endişeli depresyon yani anksiyeteli depresyon ya da biyolojik depresyonda sabah bu halde uyanır kişi dedi. Mizaç olarak da e, distimik olmak yani hep böyle depresi olmak, çökkün olmak, her şeye kötü tarafından bakmak da blues müzikle bluesla ilişkili. Sabah gözünü açar açmaz da dünya üstüne yıkılmış gibi hissediyor bu kişiler dedi. E, ...Majör depresyonda da sabah depresif hissetmek adeta ölçüt dedi. Melankolide de sabah kötü olursun. Yani her türlü melankolide, bluzda, hüzünde, depresyonda sabah kötü kalkmak e, var. Evet buradan hemen bir, bir önceki programımıza da küçük bir atıf yapayım. Leonard Cohen ile ilgili program yaparken o da e, hayatının 30 yıldan fazla bir süresinde e, çok ağır majör depresyonla boğuşmuş bir kişidir. Çoğunlukla bunu hayranları bilmese de e, bir röportajda şey diyordu. Gözümü açmamla ilk çorabımı giymem arasında yarım saatten aşağı olmazdı ve böyle sürünürdüm. O yataktan evet. kalkamazdım diye. Evet o da çok tipik bir şey. Hareket etme yetesi bulamamak, amaç da bulamamak. Dediğim gibi her zaman da yanından yatakta sevgilini bulamamak olmuyor. Nedensiz de oluyor bu. Öyle değil mi? Evet hangisi daha iyi ya da daha tınar bilemedim ama. <gülüyor> öyle bir şey. Evet tartışılır öyle bir şey. Ben de sana daha sonra bir ara sana ve Varol Ünel'i aslında Varol Ünel de burada olacaktı. The Big Easy programını yapıyor biliyorsunuz her pazar 20'de o da. Varol'la da birlikte yapacaktık ama o da yetişemedi şehir dışında olduğu için. Ee, onunla sana şunu anlatmıştım. Bir psikiyatrist var Hagop Akiskal diye Ermeni asıllı Amerikalı bir psikiyatri profesörü. Dünyada bilinen duygu durum bozuklukları alanında çok önemli ünlü birisi. Ee, onun blues müzisyenleriyle yaptığı eşiyle beraber yaptıkları bir çalışma var. Ee, ve onların Memphis'te çok e, önemli blues müzisyenleri olduğunu öğrenip oraya gidip onları araştırmış. Daha sonra birçok blues müzisyeniyle konuşmuş. <gülüyor> ve bu bizim dediğimiz şeyde bulmuş. Evet. Ger, gerçi komik küçük bir noktaya ben de parmak basmak istiyorum. Senin o verdiğin şeyi okudum. Küçük makaleyi. Ee, kendisi yıllar yıla Memphis Tennessee'de yaşıyor ve e, aslında bluz çünkü orada üniversitede hoca bluz müziğe hiçbir ilgi göstermiyor. Ve ancak Paris'te bir gün işte bir, bir etnomüzikologun konuşmasını dinliyordu. Oradan aha bluzmuş diyor. Ya sen... <gülüyor> çok sen <ilginç> bir <gülüyor> Yıllar yılı Tennessee'de, <gülüyor> Mississippi'nin bağrında ve bluzun doğduğu topraklarda yaşıyorsun da hiç ilgilenmiyorsun. Bu da ama küçük bir şey. Ay, ama Akiskal'ın e, orada hoş bir şey daha vardı. Memphis Slim üstüne çok çalışmış. Ya, Memphis Slim bende bluz var demezmiş. Ben bluzum dermiş. Ayağımda bluz dermiş ve e, şunu dermiş şarkı sözlerinden biri şöyle. Annemde vardı bu. Onun annesinde de vardı. Şimdi de bende var. Öyle bir şey var ki okulda öğrenemezsiniz bunu. Bu kalıtsaldır. Bu annenizden size miras kalır demiş. kaldı bunu söyleyip diyor ki ben bu genetik miras bilgisini öğrenmek için kaç sene tıp fakültesinde harcadım. E, <gülüyor> ama o zaten bunu biliyormuş. Belki de gerekmiyordu bu kadar şeyi okuma. <gülüyor> şimdi Agop kal açısından kötü haber olabilir ama... Belki de Memphis Slim'in dediği bambaşka bir şey. Belki adam diyor ki bu müzik yapma yeteneği, işte besteleme yeteneği, güzel şarkı söyleme yeteneği annemde vardı. Ondan bana geçti. Hmm, bak doğru diyorsun. Ben niye öyle bakmadım acaba? Bu doktorsal bir zehirlenme mi çok... Ben burada dediği bluesu resmen hüzün olarak düşündüm. Orada çok fena bir ters köşe Olmuş. olma ihtimali evet. de var. Güzel olmuş. E, Memphis Silim'e teşekkür ediyoruz. Hepimizi ters köşeye yatırdığı <gülüyor> için. E, çok doğru söyledin. Annemde söyleyebiliyor. Annemde de blues vardı. Bende de var. E, demiş oldu. E, evet senin başka getirdiğin ne var blues'dan? E, blues müzikten. E, yani şimdi şunu da söylemem lazım. E, i̇ki yarım saatlik program blues üzerine konuşmak için hakikaten çok az. Birkaç gündür bütün blues arşivlerimi didikliyorum ki hani tam süzüp damatıp böyle üç damlada ne yapılır diye. Dedik dedik blues olmuş olsun. Çok da fena halde zor evet ama çok çok sevdiğim bir başka şimdi şarkıyı çalmak istiyorum. Bu da 1960 yılından gelecek Reverend Gary Davis. Reverend Gary Davis erken dönem bluesculardan bir tanesi. ...1896 yılında doğmuş Piedmont'da ve orada büyümüş işte bildiğimiz kilise korolarından geçmiş vesaire. Çok fazla adı öne çıkan bir isim değil bugün ama bence müthiş şarkıları var. Bu dinleyeceğimizde onlardan bir tanesi That Don't Have No Mercy. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land Well, death will go in any family in this land Death will go in every family in this land well, and he'll come to your house and he won't stay long. Well, you look in the bed and one in the family will be doesn't go in any family in this land Well, he never takes a vacation in this land Well on never take a vacation in the land Well he'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed And your mother would be gone Death never takes a vacation In this land Talk You're you standing and crying in the land. Well, death will leave you standing and crying in the land. Well, he'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and see somebody will be gone. Death will leave you standing and crying in the land. Oh, death's always in a hurry in this land. Oh, death's always in a hurry in this land. Oh, when you come to your house and he won't stay long, you look in the bed and your mother will be gone. Death's always in a hurry. Well, they won't give you time to get ready in this land well they won't give you time to get ready in this land oh when well, they come to your house and they won't stay long well you look in the bed and somebody'll be gone that won't give you time to get ready Take your last talk. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Reverend Gary Davis'ten dinledik. That Don't Have No Mercy. Ve bugün bir konuğumuz var. Altı Güzellere. Evet söz sende. Evet Şenol Sağol Neden blues bu kadar hüzünlü veya hüzünlü birleştiriyoruz zihnimizde? Doğal olarak tabii ki burada blues'un yaratıldığı... ...yerin ve zamanın... ...çok büyük etkisi var. Bildiğimiz gibi... ...1800'lerden... ...1900'lere geçişlerde... ...1900'lerin ilk birkaç on yılında... ...doğuyor... ...caz ve blues Ve... ...her zamanda aslında toplumun... ...üst seviyelerinde, tabakalarında... ...değil, son derece altta... ...zor şartlar altında... ...işte tarlalarda... İşte pamuk tarlasında şeker kamışı tarlasında e, zor bir hayat sürerek yaşamaya çalışan insanların arasından çıkıyor. E, bununla ilgili aslında tamamen e, ne diyeyim hiçbir bilimsel temele dayanmayan küçük bir teorim var ama. Lütfen e, daha ilginç. Tut, tutar mı bilmiyorum. Ş şöyle. Afrika'dan insanlar korkunç şartlar altında koparılıp ülkelerinden Amerikalara getiriliyorlar. Amerikalar derken işte hem Amerika kıtası hem Bahamalar Karayipler vesaire orada çalıştırıyorlar. İlginç bir şekilde bugün bile siyahi nüfus Amerika'da aslında beyazlara göre sosyoekonomik açıdan çok daha geri Hatta denir ki işte Amerika'da 18-35 yaş arasındaki siyahi insanların dörtte bir erkeklerin dörtte biri her an hapistidir. Ee, böyle bir çok ço yüksek bir öğrenmiş şaşırdım. E e evet, çok ağır bir sayı da var. Ee, Naci sen de şunu düşünüyorum, bu, bu sen... insanların ataları Afrika'da e büyük oranda avcı-toplayıcı bir rejimde yaşıyorlardı. Ee, halbuki bunlar e, avlanıp tabiri caizse yakalanıp e, zincire vurulup götürdükleri yerde bir anda tarımsal bir dünyanın içine de buldular kendilerini Yani e, üretim ilişkilerinin bir daha iyi olduğu çok tartışılır ama daha ilerlemiş olduğu bugüne göre daha yaklaşmış olduğu bir yerde buldular kendilerini ve bir ihtimal bunun yarattığı ilave bir yabancılaşmanın içine de düştüler mi diye düşünüyorum. Bu tabii hemen başka düşünceler doğuruyor. Mesela işte Yuval Noah Harari Sapiens kitabında aslında avcı toplayıcı dönemden tarım toplumuna geçmenin belki de insanlığın kendisine attığı en büyük kazık olduğunu söyler Hı, ve evet. hiç iyi bir iş olmadığını söyler. Bu biraz da tabi Jared Diamond'ın Tüfek Mikrof ve Çelik kitabından da mülhem bir düşüncedir. O, o, o ikisi bence son derece önemli kitaplardır. Buradan da hareketli tamamen serbest sıçramayla şunu da düşünmüyor değilim. 1960'ların başında ee, Almanya'ya giden Türkler tarım toplumunun en dibinden gelen insanlardı ve bir anda kendilerini sanayi toplumunun göbeğinde buldular ve pek bellilerini hala o gün bugün doğrultamamış gibiler 50-60 yıl geçti aradan 70 yıla gidiyor ve e, toplumun hala Almanlara göre sosyoekonomik açıdan daha gerisinde bir yerdeler. Belki de acaba... Ee, ...üretim ilişkilerinin farklı bir boyutta olduğu bir yere zorla gittiğiniz zaman... ...Türkler açısından zorla değildi ama aniden paraşütle iner gibi indiğiniz zaman... ...belki de bunun yarattığı ilave yabancılaşma hissi de sizi daha aşağı çekiyor olabilir mi? Çok e, güzel ve büyük bir soruyla... <gülüyor> <gülüyor> sonlandırdın konuşmayı ben e, çok şaşırdım anlattığın şeylerde o oranlarda falan ama çok doğru bir şey söyledin ama bu çok geniş bir soru burada sadece soru işareti koymuş olalım mı haftaya devam edelim mi buradan Tabii. çünkü bu bu kadarla bitecek bir şey değil e, bluz genetiktir deyip bırakmak değil bunları da söylemek lazım onu konuşmak üzere tamam Memnuniyetle. E, peki o zaman e, bugün konuğumuz Altı Güzeldere'ydi ve Blues e, üzerine konuştuk. Blues duygu durum e, hüzünden bahsettik. E, bu konu burada bitmedi haftaya da konuşacağız. Selahattin Çolak'a teşekkür ediyoruz ve destekçilerimize de teşekkür ediyoruz. Altı sana da teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.